iyi ki merhaba. Selamü ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillahi rabbil as as ala ala Recep Şerif'in kıymetli uçayların arafesinde bulunduğumuz şu mübarek günlerde sizlerle ne konuşalım, neden bahsedelim, ne hususta dertleşelim derken? Demin okunan aşr Şerif'i işitince allah Teala en güzel vaazları yapmıştır. Nîmel va'izu Allah Allah-u Teala güzel vaizdir. Kendisi buyuruluyor. Ya'ifukum ya le'allekum tezekkarun allah Teala ise vaaz ediyor. Belki düşünür de yola gelirsiniz bu itibarla vaazı yapan Allah'tır, nasihatleri yapan Allah'tır, Celleşanü Celle Celle Celaluhu. Onun Kur'an'ına mana vermekten daha büyük bir vaaz olamaz. Ama altı bin küsur ayet kelimeden hangisinden vaaz edelim derken, arkadaşların seçtikleri Aşrı şerif bana yol göstermiş oldu. Ona mana verelim. Böylece inşallah Rabbimizin lütfu inayetiyle kendimizi haramaya recep Şerif ayına kavuşmaya hazırlayalım. Çünkü büyük bir ay geliyor. Tam da yaz mevsiminin ortasına denk geliyor. İnsanlar biraz gevşek oluyor bu dönemde ancak bizler toparlanalım, günümüzün, gecemizin, ayımızın, mevsimimizin kıymetini bilelim ve bu dünyaya bir daha gelmeyeceğimizi, sahabe-i kiram Allah ne sıcaklarda? Ki orada da biraz tabi yaz kış yine fark ederse de o iklimde kışın bile 30 derece oluyor. 40 derece oluyor. 40-50 derece sıcakta soğuk su imkanları bulunmadığı bir zamanda hatta Eve gibi binekleri, vasıtaları dahi bulunmadı. ekserisinin yayan gittiği, yürüdüğü dönemlerde bin kilometre Tebük muharebesinin olduğu yer Medine'ye bin kilometre yol kat ederek Bedir muharebesi, Uhud muharebesi bunlar çok muharebeler, zor muharebeler ne fedakarlıklar ettiklerini Allah-u Teala'nın dininin ihyası ve kelimesinin ihyası için yani dinini yaşatmak ve davasını yüceltmek için ne fedakarlıklar gösterdiklerini canlarından geçtiklerini değil mallarından canlarından geçtiklerini ve onların o hizmetleri gayretleri sayesinde. Bugün bizim İslam şerefiyle müşerref olduğumuzu ve cennete girebileceksek, bugün cennete girmeye adaysak, kesin olmamakla beraber Müslüman olanlar cennete girmeye namzettirler. Çünkü kâfirlerin cennetten, rahmetten nasibi yoktur. Ancak İslam üzere ölmeleri hali müstesnadır. Tabi kimsenin akıbetinin ne olacağı, ne hal üzere öleceği, hangi inanç üzere vefat edeceği bizim malumumuz değildir. Allahü Teala katında gerçeği herkesin ne hal üzere öleceği ve sonunun ne olacağı malumdur. Biz bize göre konuşmamız gerekirse bugün cennete girmeye namzet isek, aday isek bu o sahabe-i kiramın rıdvanullahi teala hale mecmuin o günkü gayretleri vasıtasıyladır üzerimize ne büyük haklar vardır. Ne Allah bilirdik, ne peygamber bilirdik, ne kitap bilirdik, ne ahiret bilirdik, ne cennet, ne hiç bir şeyden haberimiz olmaz. Böyle bir balalet ve felaket içerisinde sürüklenmemiş, kaçınılmaz iken o mübarekler bu hizmetleri yaptılar. Açlık, susuzluk çektiler, uykusuzluk çektiler. Fedakarlık ettiler, vatanlarını terk ettiler, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Medine'dekiler mallarını, arsalarını, bütün imkanlarını yarıladılar. Muhacirlere yardım ettiler. Böylece İslam'ın dünyaya yayılmasına çok büyük hizmet ettiler. Onlar da şimdi yaz var deseydiler, şimdi güz var deseydiler, şimdi işim var deseydiler Şimdi e e efendim çocuk çocuğumla uğraşacağım deseydiler. Ne olurdu? Bak Ebu Ayub El Ensane Hazretleri radıyallahu İstanbul'umuza kadar geldi. Onunla birlikte ne kadar büyük sahabe geldi İstanbul'a? Hakkında bir kitap tercüme ettik. Size geçen hafta tavsiye ettik. Yüce sahabi Resulullah'ın aşığı ve mihmendarı altı ay evinde misafir etmiş. İstanbul surlarının dibinde Salih mübarek bir zat gömülecektir. hadis şerifine vakıf olunca bu müjdeye nail olmak için kalkmış İstanbul'a kadar gelmiş. Mağfiret, af olma meraklıları. Evvelü'l-Caysin Yezül Konstantin niyete İstanbul'a muharebeye çıkan ilk, ilk ordu af olmuştur. hadis şerifinde vaat edilen mağfirete nail olmak için o yaşta kalkıp İstanbul'a geldi. Burada şehit oldu. Burada bize şefaatçi oldu, rehber oldu, önder oldu, car oldu, yar oldu. Ya okuyun, onu tanımak için. Tanımadan nasıl seveceksiniz şefaatini ermek için? Okuyun Yüce Sağab'i, Halid-i Mizeydebu Hazretler'in adına çıkan eseri mesela. Şimdi o mübarek zat bir muharebede birisi kafirlerin safına karşı öne atılınca ...görenler dediler ki... Allah, kendisini tehlikeye atıyor... ...hemen kalktı dedi ki... ...siz bu ayete nasıl mana veriyorsunuz... ...Allah Teala buyuruyor... Billah. ...kendilerinizi kendi ellerinizle... ...tehlikeye atmayın... ...siz anlıyorsunuz ki bu adam... ...kafirlerin üzerine tek başına atak yaptı... ...saldırdı... ...onun için kendisini tehlikeye attı... ...Allah'ın yasak ettiği bir iş yaptı... ...böyle anlıyorsunuz ama bu ayetten bu anlaşılmaz... ...bunun manası bu değil... Çünkü ayetin sebebini üzülü biziz. Bu ayet bizden sebebindi. Ayet kimin hakkında indiyse o, o bilmeyecekti. Sen mi bileceksin? Biz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün muharebelere katıldık. Ebayi ve Lansari Hazretlerinin bir muharebeden Resulullah Efendimizin yanında bir harpten geri kaldığı yoktur. Dört halife zamanında da bir harpten geri kaldığı yoktur. O kadar cihat meraklısı bir insan. Sahabe-i Kiram Sonra İslam parlayınca dünyaya yayılınca Mekke, Medine ve Havalisi Hicaz feth olunca arkadaşlar aramızda oturduk, karar verdik. Dedik ki e artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ı getirdi. Biz de ona Hicret ettik, nusrat ettik, yardım ettik, destek olduk. Malımızla, canımızla, fedakarlıklarda bulunduk ve bu din parladı. Şimdi bu arada tabii evimizi ihmal ettik, bahçemizi, bağımızı ihmal ettik, hurmalıklarımızı ihmal ettik, kapımız, penceremiz yamuldu. Efendim, işimiz, gücümüz biraz bozuldu. O zaman biraz bozulan yerlerimizi tamir etsek, kendi işlerimize baksak, çoluk çocuğumuzla ilgilensek, evimizle barkımızla ilgilensek, nasıl olur acaba diye istişare yaparken bu ayet-i kerime indi. Estağidübillah. Ve enfikû sebilillah. Allah yolunda infak edin. Harcamada bulunun. Malınızı, canınızı ortaya koyun. Seferber olun. Bir insanın Müslüman olması için. Bir insanın namaza başlaması için. Bir insanın zinayı bırakması için. Bir insanın faizi bırakması için. وَلَا تُلْقُوبِهِ دِيْكُبِلَتْ teluket. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demek? Yani Allah yolunda harcamayı, infakı, cihadı, daveti, tebliği bırakırsanız, işte o zaman kendinizi tehlikeye attınız. Çünkü en büyük tehlike nedir? ahiret tehlikesidir hayat ahiret hayatıdır yaşantı ahiret yaşantısıdır tehlike de ahiret tehlikesidir çünkü dünyadaki en büyük tehlikeler dahi gelip geçicidir devam etmesi söz konusu değildir çünkü zaten ölümle beraber dünya bitecektir biten şeyin devamı olur mu ama ahiret bitmez tükenmez Kafir olsa, insan cehenneme girse bir daha çıkamaz. Ölmek de ölemez, ebedi yanıp kalır. Bunu kim göze alır ya? Müslüman bile kötü işler yapsa, sevabı günahını geçse, şefaat erişmese, onda durumu yaş. O da cehenneme girme tehlikesine karşılaşır. Ebedi kalmayacaksa da. Yine de cehenneme girmek az iş midir? Kömür gibi yanmak, siyah çıkmak az iş midir? Tehlikeli iştir. Göze alınacak iş değildir ama biz zavallıyız biz. Görmemişiz biz. Hakikatlerden gafiliz biz. Ne dedi Ebay Belen Salih? Bu kişi kendini düşman üzerine attı, tehlikeye attı dediniz. Yanlış anladınız. Tehlikeye atmadı, cennete attı. Şey doldu, Cenneti buldu. Sahabe-i kiram böyleydiler. Kadınları da böyleydiler, erkekleri de böyleydiler. Bedir muharebesi daha başlamadan önce Sahabe-i kiramdan birisi ne bir ok geldi nereden geldiği de belli değil. Efendim kör bir ok geldi şey oldu. Taarık başlamadan evvel Annesi bunu haber aldı. Dedi ki şimdi bu daha harp başlamadı. Öyle bir suyun başında su içerken, dururken isabet aldı. Öldü. Tabi şehit mi oldu? Cennet'e mi girdi? Biz ne bilerim? Aramızda Allah'ın peygamberi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne itikadlı kadın görüyor musun? Gideceğim ona soracağım. Ondan bir Müjde alırsan tamam. Yoksa ağlamak bile ağlamam dedi. Geldi dedi ya Resulallah. Oğlum şehit oldu. Bedir Harbi başlamadan. Ama harbi hazırlanıyorken ne buyuruyorsunuz? Acaba cennette midir? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne cenneti dedi. Cennetlerdedir dedi. Bir cennet olur mu ona dedi. Çok cennetler nasip oldu ona dedi. O zaman dedik şimdi sevindim. Şimdi gözüm aydın oldu. Şimdi çocuğum şehit olduğunu anladım. Bedir elinden büyük faziletlere ne oldu. Ha, bak, Bunlar insan tehlikeye atmak sayılır mı? Onlar o faaliyetleri göstermeseydiler. O tehlikelerden kaçsaydılar. Şimdi bugün İslam bize gelebilir miydi? Biz bugün Allah diyebilir miydik? Rabbimizi tanıyabilir miydik? Hangi batılı, hangi hurafeye, hangi uydurmalara uymuştuk acaba? Onun vay Eba-i hiçbir harpten geri kalmadı. En son yaşında vefat edeceğini anladığında bile Allah yolunda cihatta geldi burada İstanbul'da bize şefaatçi olmak üzere himmet buyurmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve emaneti olarak defne olundu. Allah Teala kendisinden razı olsun. Kendisini hayırla mükafatlandırsın. Özellikle Türk halkından ve İstanbul halkından taraf kendisine en hayırlı mükafatları lütfeylesin. Rabbim mahşere kalktığımız günde kaidimiz, rehberimiz, sancaktarımız, bayraktarımız eylesin. Hayırlı şafi ve şahit eylesin Osulullah sallallahu aleyhi selleme. Onun şerif altında e, kavuşmayı bizlere müyesser eylesin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Dünyada himmetlerinden, ahirette, şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin denecek duadır bu. Şimdi peki biz ne haldeyiz? Biz neredeyiz? Bizim derdimiz ne? Biz bir insana İslam'ı anlatmak için, İslam'dan bahsetmek için, hakikatleri duyurmak için ne gayret içindeyiz, ne faaliyet gösteriyoruz, ne yapıyoruz biz? Hazır burada konuşuluyor, bunu dinlemeye şeniyorsun. Ya bir düğme kadar yakın açıyorsun, bir düğme çeviriyorsun, sohbet dinliyorsun. Bunu bile yapmıyorsun. Bir insana mesaj çekmiyorsun. Bir insana duyuruda bulunmuyorsun, uyarıda bulunmuyorsun. recep Şerif geliyor, şimdiden onları hazırlamıyorsun madem haberdarsın habersiz olanları niye ikaz etmesin? perşembe akşamı sohbet devam ediyor o sohbetlerde ne ilimler naklediliyor o ilimler efendim internette cübbelahmedoca.tv bu adrese konuyor her isteyen buraya ulaşıyor perşembe sohbeti konuyor bu radyon sohbeti konuyor efendim, bu, diğer başka ilimler efendim istifadenize arz ediliyor bu kadar kolay oldu Eskiden ne kadar efendim yollar tepiliyordu, çamurlara batılıyordu, gece gündüz seferberlikler ediliyordu, geliniyordu, gidiliyordu. Şimdi efendim, iş kolaylaştıkça himmetler düştü, azimler, gayretler düştü. İnsanların merağı çok azaldı. Peki ne olacak? Kim kazanacak, kim kaybedecek? İşte önümüzde recep bir Şerif geliyor, Allah'ın haramayı geliyor. Geçen seneden bu seneye kimler vefat etti? Bir düşünün bakalım. Geçen Recep ayında olanlar, bu sene Recep ayına çıkamayanlar. Etrafınızda, çevrenizde mutlaka yakınlarınızdan vefat edenler oldu. Biz de vefat etmiş olabilirdi. Yine de etmeyeceğimiz malum değil çünkü daha bir haftadan fazla var. E şimdi bu muvaffakaya kavuşacağız. E yok yazdır. Efendim şuraya gideceğim, buradan geleceğim. Ya gittiğin yerde internet her yerde var. İnternetten bu sohbetlere ulaşmak mümkün. İnternetten lalegülefem.com'a giriyorsun veya tübbelahmethoca.tv'ye giriyorsun, sohbeti dinliyorsun. Niye sen gittiğin yere de ibadetini götürmüyorsun, gayretini götürmüyorsun, hizmetini götürmüyorsun? Köye gidiyorsun, yazlığa gidiyorsun, tatile mi gidiyorsun? Bu senin hakkındır. İslamiyet insanlara tatil yapma müsaadesi vermiştir. Senin yere gitme müsaadesi de vermiştir. Denize girmem müsaadesi de vermiştir. Uydurdular benim hakkımda ki ben demişim ki denize giren kâfir olur. Bundan ne biçim uydurukçu adam ya? Yani bari bir şey uydurun da millet inansın ya. Kimsenin inanmayacağı şeyleri bana nasıl iftira diyorsunuz ya? Hiç korkmuyorlar Allah'a şap vermekten. Allah'ın uğrunda insanlara iftiranın ne büyük belası var bu iftiranın ya? Bir insan böyle bir iftira yapabilir mi? Denize giren kâfir olur diye bir şey var mı? O zaman bütün balıklar kâfir mi olacak? Sen ne akılsız insansınız ya bu haberi hazırlayan bunun başında duran bu, bu haberin yönetmeni yöneticisi kimse bu kanalın bunlar da zerre kadar efendi hazretlerinin tabiri usturanın ağzına sürülecek kadar derdi yani herhangi bir şey hakkında bunun hakkında değil usturanın ağzına sürülecek kadar azlıktan kinaye bu kadar bile aklınız yok mu ya denize giren kafir olur demişim de kendim denize giriyormuşum ey Allah akıl versin ya insaf versin izan versin Siz, ne acaba tam Terize girmekte ne var ya? Allah'ın mülküdür. allah Teala'nın nimetlerindendir. Tuzluşun şifası var. Ama sen karı erkek bir arada girersen ve çıplak vaziyette girersen birbirinin avretine şehvetle, bak kayıt koyuyoruz, şehvetle nazar edersen bunlar harama girer. Ama böyle olmadığı zaman da efendim, girilebilir. Yüzmek sünnettir yüzmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'la beraber bir havuzda yüzdüler. Ve yarış yaptılar. Yarışta da arkadaşım bana bırakın, ben Ebu Bekir'im bana bırakın buyurdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla ben yarış yapacağım. Bunlar sünnette vardır. Efendim. Dolayısıyla biz kimseye denize girmeyin demiyoruz. Tatile gitmeyin demiyoruz. Efendim e, serinlemeyin demiyoruz. Güneşlenmeyin demiyoruz. Yine ya diyoruz? Yaz geldi diye, tatile gideceğim diye efendim namazı bırakmayın. Hatta cemaatle kılmayı bile ihmal etmeyin. Kur'an okumayı ihmal etmeyin. Sohbet dinleme ihmal etmeyin. Eskiden olsa tabi uzak yere gitti mi gelemezsin Ama şimdi ayağına geldi. Bizim radyo dünyanın her tarafından dinlenebiliyor. E internet buna, uydudan dinlenebiliyor. İnternetten dinlenebiliyor. Mesela e, senin derdin din olursa Hangi, nasıl ki tatile gidiyorsun, maçı kaçırıyor musun? Çok önemli maç var, şöyle var, böyle var. Çok heyecanlı mutlaka diyeceğim. Tatile gittin mi maçı unutmuyorsun da, sohbeti niye unutuyorsun? Demek senin dünya ile alakan kesilmiyor, ahiretle ilgi kesiliyor. E sen tatilde ölemez misin? İstirahatteyken ölemez misin? Köydeyken ölemez misin? E tamam. O zaman sen niye ilim meclisini bırakıyorsun? Niye ayetleri bırakıyorsun? Niye hadisleri terk ediyorsun ya? Belki senin hidayetin bugün dinleyeceğin kelimelerden birinde gizlidir. Mevla hidayeti yaratıyor ama hangi kelimeyle yaratacak? Hangi kulun hangi sözüyle sana hidayet yaratacak? Hangi kitabın hangi sayfasında hangi satırında sana hidayet yaratacak? Bunu sen bilemezsin ki Mevla bilir. O zaman sen hidayet arayacaksın. He ben hidayetteyim. Hidayete ihtiyacım yok. Öyle bir şey olsa ihtine sıra atal müstaklıyım. Peygamberler bile veliler, bütün Allah'ın dostları niye ihtiras salatı tanısakayım? Ya Rabbi dost oluyorlar bizi idadetle. Fatih Han her namazın her rek'atında Fatiha okumadan namaz olmuyor. Hidayet isteniyor. Çünkü hidayeti ermek başkadır. Hidayette devam, sebat, istikamet göstermek başkadır. Bugün yolda olabilirsin. Yarın çıkmayacağı ne malumdur. Bu iş devam şabat ister. Bu iş özel ister, merak ister, heves ister. Ya Rabbi hidayette daim eyle. Ya Rabbi ayağımı kaydın ama. Ya Rabbi kalbimi kaydın Böyle dua etmek lazımdır. Bu, bu sadece dua ile olacak iş değil ki. Senin hidayetine vesile olan efendim ne olmuş? Bir sohbettin dedim hidayet buldum. O zaman o hidayet bulmana vesile olan şeyi terk etmeyeceksin. Çünkü o vesileyi terk edersen ulaştım diye zannettiğin maksadından da geri kalabilirsin. Bunun altını devamlı besleyeceksin. Devamlı su, su vereceksin. O da sana ürün verecek. İman ağaç gibi. Kuru bırakırsan mahsul alamazsın. Bugün namaz kılabiliyorsan, oruç tutabiliyorsan, zikredebiliyorsan, bir şey yapıyorsan bu sohbetlerin bereketidir. Sohbetler olmasa, el üstelik ulemasının nasihatleri olmasa, eserleri olmasa kimsenin ağacından bir tane meyve çıkmaz. Eksi bile çıkmaz. E, madem sen bu vesileyle kavuştuğunu itiraf ediyorsun... Ben sohbet dinledim, namaza başladım, hidayet buldum diyorsun. Şimdi gidiyoruz bir yere, geliyor bir şey. Aa, o efendi ne var? Ben on sene Evet senin sohbetine geldim, işte çok beğendim, çok namaza başladım. E ne oldu on senedin neredesin? Bir cevap yok. E ben geçen sene geliyordum. E şimdi niye gelmiyorsun? Bir cevap yok. E böyle mi olmak lazım ya? Para isteyen yok, isteyen yok. Allah için konuşuluyor. Ayetler okunuyor, hadisler okunuyor. Şimdi bu malet üç aylar geliyor. Aman birbirimizi ikaz edelim. Bu sözü beyim alletmeyelim. Bak sahabe Allah yoluna hizmetten biraz geri kalmayı, Mal mali yönden olsun. Efendim bedeni yönden olsun. Biraz geri kalmayı tehlike saydılar. İşte buybenin sahni verdiği mana ortada. Kendinizi tehlike atmayın demek. Efendim İslam'a hizmet yolunda risk almayın, tehlikeyi göze almayın demek değil. Siz ters anladınız. Yanlış anladınız. Bu ayet birden sebebindi. Ne zaman bir çekildik evimize, barkımıza, istirahatımıza bakalım dedik. Tehlike yapmayın kendinizi. Ne demek? Keyfe kaçmak tehlikeye atmaktır. İslam hizmet bekliyor. Bu kadar Müslüman hizmet bekliyor. Hatta kafirler de hizmet bekliyor. Nice insanlar Hristiyanken İslam'ı kabul ediyor. Hudislikten dönüyor. Ateşlikten dönüyor. Allah demeye başlıyor. Ahiretini kazanma ne düşüyor. Bu neyle olur? Birilerinin gayretiyle olur. Siz bilenlersiniz, siz dinleyenlersiniz. Siz bu adreslere erenlersiniz. Siz yola erişenlersiniz. Siz başkalarıyla bir tutulamazsınız. O zaman siz mutlaka diğer kullara acımak durumundasınız. Onları kazandırmaya, kazanmaya teşvik etmek konumundasınız. Allah Teala size lütfetti. Şimdi Allah'ın efsandan iyiliğinde insanlara biraz da nasip ayırmak lazım değil midir? Sonra ya bu nimet bizim elimizden dağılırsa, ya biz de bu yolda sebat edemezsek, ya insanlara acımayınca Rabbimiz de bize acımatsa, melekler de bize acımatsa ne olur halimiz? Bu sahabeyi kiramı düşünmüyor muyuz? Onların canı can değil miydi? Onların keyfi yok muydu? İstradı yok muydu? Çoluk çocukları yok muydu? Nasıl gayret ettiler? Biz de öyle gayret etmek durumundayız. Gücümüz nispetinde hatta cihat gelmesi gühtan geldiği için son gayret gösterilecek. Şu anda bizim vazifemiz efdalü'l cihat. Cihatın en üstünü nedir? Emr'ül maruf ve nehy'ül münker. İyiye emretmektir, kötülükten nehyetmekti. Bizim cihatımız Kılıç kalkan cihadı değildir. Vurup kırma cihadı değildir. Çünkü bu zamanımız, zeminimiz buna bir şahit değildir. Ancak efendim, Yunan gibi, Rus gibi bir e, Allah muhafaza, e, İran başına gelen gibi bir işgalci çözü konusu olsa Allah muhafaza için O zaman bir seferberlik olur. Tabi sade askerimize iş düşmez. Herkes ayağa kalkar. Ama şimdi de tabi teröristler eşkıyalar. Musallat oluyorlar vatanımıza. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Allah Mehmetçiğimize yardım eylesin. Nusrat değilsin. Onlar da ya karda ya buzda ya bu sıcakta oralarınız karı da buzuda çok oluyor sıcağı da çok oluyor. Doğu tarafının onlarda hizmet ediyorlar, gayret ediyorlar, teröristlere fırsat vermiyorlar, göz açtırmıyorlar, icabında şehit oluyorlar. Bak şehitlik devam ediyor. Geri durmuyorlar. Onların sayesinde biz de burada konuşuyoruz, namaz kılıyoruz, ibadet yapıyorsak, Kur'an okuyorsak hepsinin sevabına ortaktırlar. Şimdi o tehlikeye atılmak değildir. Ya nedir? Esas aman vatan ne olursa olsun dersen kim işgal ederse etsin dersen efendim bana ne ben keyfe bakacağım dersen esas tehlike odur. Bu da bunun gibi. Dünyada da böyledir, ahiret hususunda da böyledir. Şimdi onun için bizler büyük vazifelerle görevliyiz. Madem hürriyetimiz var, madem allah Teala bize serbestlik verdi şimdi bu mübarek kıymetlere cebayı e geliyor, tevbayı geliyor, Allah'a yöneli şühi geliyor. Bu yaz güz bize bir şey değiştirmemeli. Biz birbirimizi efendim devamlı arayıp sormalıyız. Mesajlaşmalıyız, haberleşmeliyiz. Telefonlaşmalıyız. Mübarek kandil gecelerinden, bayram gecelerden, haram aylardan, oruçlarından, faziletlerinden, cevaplarından bundan sonra inşallah radyomuzda sohbetlerimizde takip edenlere bunları beyan edeceğiz. Sıralı dersler yapacağız. Recep ayında ayar akşam dersler yapılacak, Şaban ayında, Ramazan Şerif ayında bu derslerde size hangi oruçların sevabı var, hangi dualar okunacak, hangi istiğfarlar yapılacak, günahlar terk edilecek, haram ay ne demektir. Bunları böylece anlatmaya gayret edilecek. Onun için şimdi birbirinizi teşvik edin ve böylece bizim internet sitesine cübbelahmethoca.tv seferber olun, sahip olun. Ki hizmetler devam etsin. İnsanlara teşvik olsun. Herkese duyurun, ulaştırın. İnsanlar girsinler, dinlesinler, otursunlar. Hem görüntülü şekilde izlesinler. Böylece kazansınlar. Şimdi yüzlerce sohbet hazırlandı. Her şey birden atılacak çok yakında. İnşallah Rahman. Onun için irtibatı koparmayın. Biz boşuna yaratılmadık. Biz fuzul yaşamıyoruz. Biz hedefsiz, gayesiz, şaşkın insanlar değiliz. İşte okunan aşırı şerife mana verelim. Estaizu bismillah. Ey kullarım sizi ben yarattım. Siz zannettiniz mi ki ben sizi boşuna yarattım? Ne demek boşuna yarattım? Ahireti inkar edersen, cennet cehennem yok dersen, ahirette sorgu yok dersen, ben yaptığım kötülükten ceza görmeyeceğim, yaptığım iyiliyetten sevap almayacağım dersen, boşuna yaratılmış olduğunu savunmuş olursun. Mevla buyuruyor ki bana yakıştırıyor musunuz ben boşuna iş yapayım? Biz çocuk muyuz ki haşa oynayalım? <gülüyor> Gökleri, yerleri ve arasındakileri oynayarak yaratmadık. <gülüyor> Onları büyük bir hikmetle yarattık. Yaratılmalarını gerektiren yüce bir gaye ile yarattık. O da nedir? Ahiret yurdu için dünya bir imtihan yurdu olsun. Burada insanları imtihan edelim. Gayba iman ediyorlar mı? Görmeden inanıyorlar mı? Ve emirlerimizi tutup yasaklarımızdan kaçıyorlar mı? Gönderdiğimiz elçilerimize, peygamberlerimize uyuyorlar mı? Nasihatçilere, vaaz edenlere, nezirlere, münzirlere, uyarıcılara kulak veriyorlar mı? İmtihan edelim diye yarattık. Sonra da öldüreceğiz. Sonra da diriltip ahirette sonsuz mükafat veya mücazat ile kendilerini karşılıklandıracağız. Yoksa biz çocukların deniz sahilindeki oyunları gibi akşama kadar efendim... Kumları, kumlarla suları karıştırarak kaleler, kuleler yapıp da ondan sonra akşam oyunu bozup bir tekme atıp da eve gidenler gibi oyun mu oynuyoruz sandınız? Biz bu kadar gökleri yarattık. Bu kadar masraf ettik. Bu kadar yıldızları yarattık. Bir yıldız dünyadan ne kadar büyük. Bir güneş dünyadan ne kadar büyük. Bu kadar gezegenler. Hala gezegenler yeni buluyorlar. Yedi gezegen daha bulundu. Şu kadar daha bulundu. Sen kıy kıyamete kadar yaşasan daha bulursun. Allah'ın mülkü geniş, senin efendim bu kadar gezegenden, yıldızdan ne haberin var? Senin bildiğin, bilmediğin zekâfı olmaz. Senin teleskobun, mikroskobun, bilmem hangi aletlerin. Allah müsaade ettiği kadar görebiliyorsun. Mevla'nın müsaade etmediklerini senin aletin de ulaşmaz. Aklın ulaşmaz ki olur ulaşsın. Bilgin ulaşmaz ki. Çünkü bu aletleri yapan sensin. Mevla sana yaptırıyor bu aletleri. E senin akl aklın kısıtlı, aklın sınırlı, ilmin sınırlı. Senin Allah gibi haşa e sonsuz ilmin yok ki sonsuz malumatın yok ki kayıptan haberin yok ki bir şey, bir şey bilmiyorsun e senin ne kadar ilmin varsa ne kadar aklın varsa o sebeple o nispette Allah sana bir alet keşfettiriyor o keşfettiğin alet de sana e, Allah'ın mahlukatından yarattıklarından bazı alemleri keşfettiriyor. Bunların hepsi sınırlı demektir sınırsız ilim ancak allah Teala'da var. Sınırsız kudret ancak allah Teala'da var. Sonsuz marifet ancak allah Teala'da var. Dolayısıyla biz ne biliyoruz? E şimdi bu kadar gezegenler, bu kadar alemler, bu kadar yıldızlar, bu kadar denizler, bu kadar yer yerler, yer katmanları, yedi kat yer, yedi kat gök. Hepsinin içindekiler, arasındakiler, işte arasında biz arasındayız. Yerle gök arasındayız. Siz sanıyor musunuz biz bunları boşuna yarattık? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz zannediyor musunuz ki siz bir asla döndürülmeyeceksiniz. Hesaba çekilmeyeceksiniz. Çok yanlış zannediyorsunuz. -hak. yegane padişah, tek sultan, varlığı kendinden olan, tek var, hakiki var, mevcud hakiki. o Allah, boş iş yapmaktan münezzehtir, e bu insanlar, Mevla'nın çıkmayacak olsa, kimse hesap vermeyecek olsa, ahiret olmasa, bunun ne manası var, biri birine zulmedecek, öbürü öbürüne haksızlık edecek, o onu katledecek, onu gasp edecek. O ondan sonra kimseye de bir şey sorulmayacak. Hem dünyada birine ceza verebildinse verdin, veremedinse yediğin kazık yanmak yer kaldı. Ondan sonra ahirette zaten yok. İyi, eden ettiğiyle kaldı. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Teala abdestişik aleden boş iş yapar mı? Allah Teala bu zulme e, göz yumar mı? Şahideden? E ne olacak? Ahiret var işte. Ahiret olmasa çatlardım buyuruyor. Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Ne kelamları var, ne kelimeleri var, ne hikmetleri var. Ahiret olmasa şimdi durduğum yerde parçalanırdım diyor. Her bir parçam bir yere gider. Çünkü o kadar zulüm görüyorum. O kadar ki efendim kafirlerin, müşriklerin, dinsizlerin, Müslümanlara o kadar zulümlerine şahit ol oluyorum ki. E bunları duyuyorum ki. Ahiret olmasa şimdi çatlarım diyor. Ama ahiret olunca rahatlarım diyor. Çünkü neden Allah Teala kimsenin yanına kar bırakmayacak. Herkes hesabını soracak. Onun için Rabbimiz soruyor. Ehasebul <gülüyor> insan ve Herkes iyi dinlesin. Kendi kendine bir muhakeme yapsın, bir muhasebe yapsın, aklını başına alsın. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? İnsan sanıyor mu ki başı boş bırakılacak? Koyunu bile baş baş bırakmıyor. Seni mi bırakacak? De bakalım, senin aslın neydi? Bir damla, su, bir damla su değil miydi? Babanın bel kemiğinden, annenin göğüs kemiklerinden atılan, atılgan bir su değil miydi? Eline bulaşsa yıkanan, alçak ve mehin bir su değil miydi? Sonra o zaman 1400 sene evvel bunları buyuruyor. Bunlar o zaman görülmüyordu. Şimdi aletler çıktı, görülüyor. Bak Kur'an'ın hak olduğu mucizesi devamlı beliriyor. Sonra bir donukkan olmadı mı? Rahim duvarına yapışan, sülük gibi rahimin duvarına yapışıyor o. Annenin suyuyla babanın suyu birleşince alaka o demek. Sülüğün adı da Arapçada alaktır. Şimdi de resim çekiyorlar kadar sülük gibi böyle yapışmış rahmin duvarına o suyun efendim değişmiş hali. Tehavvül etmiş, dönüşmüş hali. Donuk kana tehavvül etmiş hali. Sonra bir donuk kan olmadı mı? Sonra muzga olmadı mı? Bir çiğnemek parçası. Ağzına koysan sırayacak kadar. Ben gördüm düşük çocuk. Kibrit kutusuna koymuşlar. Bir tane de nasıl var? Getirdi adam. işte bunu nasıl yapacağız? Gömeceğiz mi? Yıkayacağız mı? Ne yapacağız? Mesela onu soruyor. Elinin, ayağının, gözün, kulağının yeri belli ya. Hepsinin yeri belli. Ben bunu seneler evvel getirdiler Efendi Hazretleri'ne kibrit kutusu çıkarttı adam zannettim bislastı mı yakacak bu dedim caminin ortasında niye çıkarttı kibriti bir de bağırgın içine koymuş çocuk ya bir çiğnemet ondan sonra iskelet ondan sonra etle kemiği mevla ke kemiğe iskelete et giydiriyor ya bunları ben yapmadım mı Allah buyuruyor sen bu hallerden geçmedin mi Allah soruyor feleka seni ben yaratmadım mı? adam etmedim mi kadın etmedim mi bunu mi? Erkekliğinden, dişiliğinden haberdar etmedin mi? Akıl, akıl etmedin mi? Balık etmedin mi? şu gelirlerin durumuna bak ya. Var olsalar ne fayda var, yok olsalar ne zarar? Yani bunlar, tabi onların yaratılışında çok farklı hikmetler vardır ama bizim açımızdan Allah muhafaza bürsün, başımıza gelsin. Ne oldu halimiz ya? Erkek misin bilmiyorsun, kadın mısın bilmiyorsun? Akıllı mısın, buluğa vermişsin, mı nereye ermişsin bir şey de yok. Hem evla buyuruyor, bu işler sizin elinizde olsaydı, siz kendi elinizde olsaydınız kim kendini deli ederdi? Kim kendini güçsüz ederdi? Kim kendini hasse ederdi? Kim kendinin ölümüne razı gelirdi? Anlasanız da siz kendi elinizde değilsiniz, benim elimdesiniz. Öyleyse bana itaat etsenize. Yarın zorla itaat edeceksiniz. Şimdi isteyerek itaat etsenize. Bir damla su idiniz, bak halden hale girdiniz, adam oldunuz, konuşuyorsunuz, dinliyorsunuz. Bak ne kadar binalar yapıyorsunuz, eserler meydana getiriyorsunuz. Allah sizi yarattı. Bütün uzuvlarla donattı. Uzuvlarınızı muadil yaptı. Muadil yaptı. Bir gözünüzü büyük yapmadı. Bir kulağınızı büyük yapmadı. Bakanların ilgisini çekecek şekilde beğenisini kazanacak şekilde sizi güzel yarattı. Aynı sudan kimin erkek yaptı kimini dişi yaptı. Bu tahsisi kim yaptı? Bu özelleştirmeyi kim yaptı? Oraya kim müdahale etti? Bu erkek olsun, bu dişi olsun diye kim karışabildi? Ben yarattım. E o zaman Şimdi ölümün, ölümü inkar edene pek rastlayamadım da. Dirilme inkar eden var. E ölümü niye inkar edemiyor? Çünkü en zenginleri de ölüyor, en büyük krallar da ölüyor. Dünya bu kadar binlerce senedir bir tane Efendim, 200 senedir, 300 senedir yaşıyorum diyen bir tane yok. Ya Bu kadar milyarlarca insan hep söylüyorsa işte şimdi de efendim e, işte ömür uzayacak da şöyle olacak, böyle olacak. Bunların peşindeler. Yine de mesela diyemiyorlar ki acaba ölümsüzlük olabilir mi? En fazla duyduğum e, 100 seneye, ömür 100 seneye çıkar mı acaba? Bundan sonraki nesillerde gelişen işte teknolojiden istifade değil. Tabi o da allah Teala'nın takdiridir. Çıkarsa da Mevla çıkarıyor. Daha düşük olursa yine Mevla indiriyor. Sebepleri de o yaratıyor. Her şeyi o yaratıyor. Ondan başka bir tane yaratan yok. Ama yaptığı işi yarattığında bir sebeple yaratıyor. Çünkü sebepleri de o yaratıyor. Sebepleri de o yaratıyor. sebepleri de o yaratıyor. Ama bir tane işte ölmeden yaşayabilir miyiz sıralı kıyamete kadar efendim diyeni Görmedim. Zaten kıyameti de o adamı inkar ederse o zaman nereye kadar yaşayacak belli değil. Sonsuza kadar yaşayacağım diyen bir tane deli yok. Bırak akıllıyı bir tane deli bile yok ya. Ölüm bu kadar gerçek. Herkesin itiraf ettiği bir hakikat olarak önümüzde duruyor. E şimdi ölümü inkar etmiyorsun. Dirilmeyi niye inkar ediyorsun? ölmeme gelinde olsa zaten kimse ölmez. E demek ki kimse istemese de e ne kadar imkanlarını seferber etse de dünyanın en zengin adam bütün hastaneleri kendine bağlasa Kalbini makinalara bağlasa ölüyor. Ya madem ölmemem elinde değil, etrilmemek de elinde değil. Sana kalk dedik bir zaman, kalkacaksın. Hepimiz anamızdan doğduk. Dilekçe mi verdik? Erkek olayım diye, güzel olayım diyor, şöyle olayım, böyle olayım, boyum şöyle olsun. Efendim, enim böyle olsun. Kim dilekçe verdi, arzu hal verdi. Kimin ne haberi var? Bak geldik dünyaya kendimizi tabi bebekliğimizden de çok haberimiz yok. Biraz biraz aklımız başımıza gelince kendimizi hatırlıyoruz. Ya da şimdi resmimizi görüyoruz. Küçüklük resmimiz. Allah Allah. Hiç kendimden de haberim yokmuş diye bakıyoruz. Şaşkın şaşkın bakıyoruz. Hiç hatırlamıyoruz o zamanlarımızı. Ya bu durumda e, ölmemek elinden gelmez. O zaman dirilmemek de elinden gelmez. Çünkü zaten senin elinde bir şey varsa e, öldürme kendini. Ölmene engel ol. Ölmene engel olamıyorsan e, dirilmene de engel ol olamayacağın belli. Çünkü neden? Sen senin elinde değilsin ki. Oradan belli. Kim ister hasta olsun ki. Kim ister ölsün ki. Topraklara gömüyorsun ki. Çolun çocuğunu bıraksın, eşyasını sevdiklerini evvel bir şeysin, ben bıraksın, çıksın, gitsin toprağa yatsın. Ya e bunu kimse istemeden herkesin başına geliyorsa, demek herkese istediğini zorla yaptıran bir güç var. O da Allah'tır. Ben varım buyuruyor. Ben öldürüyorum. Hani bu kadar sevdini de karavelmiş. Min nutfedini de tümle. Atılan sudan, atılgan sudan, erkeği dişi yaradan benim. Ya ben huva Ya öldüren benim ne huva Güldüren ağlatan benim ben ne Ahiret hayatını da kuracak olan benim Ben bu işi üstlendim kimsenin yanına kar bırakmayacağım kim inandı kim inanmadı kim amel etti kim etmedi kim hizmet etti kim gevşeklik etti herkesin karşılığını vereceğim ben Allah olarak söz veriyorum ve enne aleyhi üstüme alıyorum ahireti kurmayı, ölümden sonraki hayatı temin etmeyi, tesis etmeyi ve herkesi oraya ister istemez toplamayı ben üstlenmişim Allah buyuruyor. Eyle Nerede olursanız, ne halde bulunursanız Allah hepinizi mahşere getirecek. Bu kaçınılmaz bir hal olduğuna göre, bir mekan olduğuna göre, bir hesap olduğuna göre, bir ceza olduğuna göre Kar çalışmaktan ve hazırlanmaktan başka çaremiz yoktur. Akıllı kişi mecburi gideceği yere hazırlık yapmaktan başka bir şey yapamaz. Gitmeme gelindeyse canı da istemiyorsa gitmeyebilir. Ama akıllı kişi mecburiyet gideceğini anladığı yere hazırlıksız gitmez. Hele oraya bir çıkalım da bakalım orada da bir yolunu buluruz. Nasıl dünyada geçindik, gittik, orada da geçiniriz. Birinden dileniriz, bilmem ne yaparız. Onu kandırırız, bunu dolandırırız. Böyle bir şey yok. Bu pazar değil orası. Ahiret pazarım çarşamba pazarına benzemez. Onun için bu pazar her hafta kurulur. O pazar bir kere kurulur. Bu pazardan alacağını al. Dünyadan alacağını al. İslam'a hizmetini yap. Mübarek günlerin, gecelerin kıymetini bil. Mübarek insanlardan istifade etmenin yolunu çaresini bul. Ve kendinin boşa yaratıldığını zannedenlerden olma Allah'ın huzuruna döndürülmeyeceğini sananlardan olma allah Allahu Teala'yı tencil et tesbih et ya Rabbi sen boş iş yapmasın. Ya Rabbi sen bizi büyük bir hikmetle yarattın. Ya Rabbi sen bizi niye gaye ile yarattın? Maqale'tul cinne vel ins ya'budun ancak bana ibadet etsinler. Bana kulluk etsinler. Beni tanısınlar, beni bilsinler diye Cinler insanları yarattım buyurduğuna göre. Senin kitabından ben böyle öğrendim. Beni yaratıldım. ibadet karşısında muvaffak eyle yarım. Niye? Dua et. Tevfik işte. Allah muvaffak etsin. Evet. Dua et. Bir de insanlara acı merhamet et. Bütün insanları da bu hakikatlerden haberdar et. Ya. Onun için siz boş yaratıldığınızı mı sandınız? Siz bize hiç döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Benim gibi yüce Allah'a Padişahlar padişah olan hak, ismi hak olan Allah haksızlık yapar mı? Zulüm yapar mı? He, bu kadar gavurun, din düşmanının İslam'a, Müslüman'a yaptığı zulme dünyada karşılığını vermeden ahirette yok ise bu haksızlık olmaz mı? O halde zerre kadar zannetmeyin. Asla aklınızın ucundan dahi geçirmeyin ki acaba ölürüm biterim giderim öyle kalır giderim. Sakın sakın sakın. Mutlaka Bugüne nasıl inanıyoruz? Şu anda nasıl ben konuşuyorum? Sen dinliyorsun. İşte aynı bu anı yaşadığımıza inandığımız gibi ve bu anın hissiyatında ve idrakinde bulunduğumuz gibi şu anda mahşerde kendimizi Rabbimizin huzurunda bilelim. Allah'ımızın hesabı içerisinde ne cevap vereceğimizi şimdiden tedarik edelim. Bilelim ki böylece şu yaşadığımız an gibi mahşeri yaşayacağız kabir yaşayacağız, sıratı yaşayacağız, vizan yaşayacağız. Ondan sonra ya cennet olur yerimiz, Allah'a nasip eylesin. Ya cehennem olur, Allah mu? Paza Korkanlardan olalım. Sayanlardan olalım. Edeplilerden olalım. saygınlardan olalım. Allah'ın kullarına da iftiradan kaçınalım. Zulümden kaçınalım. Kul haklarından uzak duralım. Bilip bilmeden konuşmayalım. Bilmediğimiz işlerin peşine düşmeyelim. İşte bu kadar bildiğimiz ait hadis var. Bunları bunlarla amel etmek varken o ne yapmış bu ne yapmamış. Bize ne? Biz kendi hesabımızı hazırlamaya bakalım. Bu vesileyle sizleri tekrar mübarek üç aylara karşı uyanık bulunmaya, mütehakkız olmaya, kıymetli gecelerin gel geleceğinden kıymetli mübarek hem Perşembe-Cuma bağlayan gece, mübarek Cuma gecesi hem recep Şerif'in ilk gecesi hem de regaet gecesi. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki Salı akşamı Radyomuzda saat 9'dan sonra yapacağımız sohbette hem Recep-i Şerif'in ilk gecesinin ne kadar fazileti var, Recep-i Şerif ayının ne kadar fazileti var, i̇lk bir de ilk gecesi bir de gaybe çattı. Çünkü ilk cuma gecesi regaib kandilidir ama ilk gecesi her zaman cuma gecesine çatmaz. Bu sefer yine ne oldu? Hem ilk gece hem cuma gecesine çattı. İki bayram birleşiyor, çok büyük bir gece önümüzdedir. Sevinçli olalım, hazırlıklı olalım, beklentili olalım, çok kazanacağız. Azamelle çok kazanacağımız mübarek Allah'ımızın ayı geliyor. Hepimize şimdiden mübarek olsun diyorum. Birbirinizi uyarmanızı rica ediyorum, birbirimize duyurmanızı rica ediyorum. Rica Haftaya Salı mutlaka saat 9'dan sonra Allah bir mani vermez. İnşallah. Nerede olursak olalım uydudan, internetten ve şair vasıtalı alalım. Zaten hemen peşine bizim eee Ahmet nokta tv sitemize hemen atılıyor. Ee, birkaç gün arayla bütün sohbetler orada bulunuyor. Birbirimizi bu şekilde ikaz ederek bu faziletlerden kendimizi mahrum bırakmayalım. Çünkü biz salı günü konuşuyoruz. E, Perşembe gecesi ilk gece geçer. Ondan sonra üç gün sonra duyarsan. aa ne geceymiş ne dua yapılacakmış ne mübarekmiş kaçırmışız. E bir daha bir daha seneye kadar bir daha seneye ya nasip, sen sağ mısın? Onun için salı sohbetinde salı gecesi buradaki sohbetimizde bu konuları işledikten sonra hemen bir gece sonrasında zaten mübarek gece geliyor bu vesileyle çok kazananlardan oluruz ve insanları kazandıranlardan oluruz niyet edelim niyet, müminin niyeti amelinden hayırlıdır şimdiden karar verelim niyet edelim hazırlıklı olalım Allah hepimizi Celle Celle. hayırları anahtar eylesin şerlere kilit eylesin hepimizi haramaya hazırlıklı olanlardan Allah'ın haram aylarının hürmetini ihlal etmeyip muhafaza edenler zümresine ilhak eylesin amin diyen dillerinizi nar-ıcahimden azad eylesin. Hepimizi allah Teala'nın rızasına uygun amellere muvafık hareketlere muvaffakiyetler temennisiyle Rabbime emanet ediyorum. Subhan Rabbi Rabbil İzzeti umasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil İtibar Haber